Merhaba su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında geçtiğimiz bir iki haftadan haberler derledik e, Biliyorsunuz gittikçe büyüyen bir kuraklık var Ve bunlarla ilgili haberleri sizlerle paylaşmak istiyoruz Kuraklık Türkiye'nin göz ardı edilen bir gerçeği maalesef Göller, nehirler yağsızlıktan kuruyor Kırsal kesim mağdur oluyor Ve gıda ürünlerinin fiyatları da artıyor Kuraklık gittikçe daha sık görülür Ve daha şiddetli yaşanır olmasına rağmen Yetkililere baktığımız zaman iklim değişikliğine ve kuraklığı azdıran kömürlü termik santrallerine iki katı daha fazlasını ekleme derdinde olduğunu görüyoruz. Bu enerji santralleri sadece iklim değişikliğini şiddetlendirmiyor. Aynı zamanda su varlıklarımız da tüketiyor ve kirletiyor. Ve bunların tabii toprak ve hava kirliliğine de neden olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte sadece bu yaz gözümüze çarpan bazı haberleri sizlerle Biraz paylaşmak istedik Evet. Ee, Sakarya vardı Sakarya Nehri 2008 evet. yılından bu yana Aşırı sulama nedeniyle zaten kuruyor Yaz sıcakları nedeniyle Nehir suyunda buharlaşma Miktarı artıyor evet. ee, Böyle olunca da işte nehirdeki Tüm canlılar ölüyor Buna ilişkin olarak e, Sakarya'nın Haberi vardı hı hı. E, Polatlı bölümünde Temmuz ayı başından Bu yana devam eden kuraklık sonucu 100 bin dönümlük arazi Tehdit altında bu haber aşırı tarımsal sulama nedeniyle de bu e, şey su meselesi daha da e, boyutlanmış durumdaydı e, bir çözüm bulmaya çalışmışlar bölgedeki çiftçiler e, buna da işte rotasyonla sırayla sulama yöntemi Fikri geliştirmeye çalışmışlar ama o da çok e, bir sonuç elde Doğurmamış daha doğrusu Ve onun sonrasında da ciddi bir kriz ifadesi vardı Sakarya için Evet sadece Sakarya'da değil tabi pek çok yerde benzer sorunlar yaşanıyor Edirne'de de sıcaklar çok bastırdığı için Tunca Nehri kurudu Bu böyle haberler çıktı Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor Hava sıcaklığı Dolayısıyla nehirlerin kuruması Nehir yataklarında büyük kum adacıklarının oluşması gibi sonuçlar ortaya çıkmış Değseye verilerine göre 150 metreküp seviyesinde taşan Tunca Nehri yaz sıcaklarının ardından 3 metreküp yani saniyede 3 metreküp'e kadar düşmüş. Çok büyük bir düşüş var yani. Evet. Edirne'de etkili olan sıcaklar çiftçileri mağdur ediyor. 2 aydır yağış alamayan kentte Arda, Meriç ve Tunca Nehirleri de artık kuruma noktasına gelmiş durumda. Hava sıcaklığının hissedilir 40 dereceye yükselmesinin ardından... Normalde taşında 150 metreküp bölü saniye olan Tunca Nehri seviyesi dediğimiz gibi 3 metreye kadar, metreküp'e kadar düşmüş durumda. Büyük bir bölümü artık yaya olarak gezilebilir durumda o kum adacıklarından dolayı. E, buna ilişkin fotoğraflar da vardı basında. E, cidden Hı -hı. hani nehrin... E üzerinde geziliyordu. Yani. Daha sonrasında DSE'yi okumadıcıklarını işte kepçelerle kaldırarak suyun bir miktar akışını hızlandırmaya çalışmış. Orada da üretilmeye çalışılan böyle bir yöntem vardı. Hemen yanı başımızda Tekir yine benzer bir durum vardı. Hayrabolu'ya bağlı Örey Mahallesi'nde ki Gölet çiftçinin tarım arazilerinin bu kuraklığı e, dikkate almadan yaptığı e, sulama da burada etken aynı zamanda e, yine bir e, şeye yol açıyor, e, su sorununa yol açıyor. Ama işin ilginci aynı bölgede e, Enerji Bakanı Berat Albayrak e, Trakyalılara termik santrali müjdesi. Sırınlık içinde müjde. Ee, evet verir haldeydi. Ee, oysa programın başında da ifade e, ettiğimiz gibi e, termik santral kuraklığın nedeni çünkü iklim değişikliğinin nedeni e, ama aynı zamanda var olan e, suyun da kullanılarak e, kirlenmesine yol açıyor. E, i̇kili bir şey var bunu niye müjdeli bir haber olarak verdiği büyük soru işareti halinde kafalarımızda. Biraz daha bu müjdenin şeyine bakalım İçeriğine evet. bakalım Evet Şimdi Enerji Bakanı Berat Albayrak Trakya bölgesinin halkına hiçbir şey sormadan Bu termik santrali ...kurmayı planladıklarına bir kez daha tekrarlamış oldu. Trakya'nın havasını, toprağını, ormanını zehirleyecek bu santrallerin hepsi. Ve aynı zamanda bahsettiğimiz gibi işte iklim değişikliğine ekleyecek bir e, teknoloji. Pozitif, etkisi, pozitif etkisi olacak maalesef ama iklim değişikliğine pozitif etkisi Hı -hı. olacak. Şöyle demiş termik santralin sobadan çıkan duman kadar zararı yok. Trakya halkının bölgede termik santral istemediğini hiç duymaya niyeti yok anlaşılan... Zaten bununla ilgili çıkan haberlerde de Trakya halkının işte bölgelerinde kurulmaya çalışılan termik santrale karşı durmaya devam edeceği de söyleniyordu. Onu Hı -hı. da ekleyelim. Evet. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak beraberinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ile birlikte Çanakkale'deki Çan Termik Santrali'nde incelemelerde Bulunurken bir takım açıklamalarda yapmışlardı. Silivri ve Çerkezköy'e termik santralin gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine bakan Albayrak. İstanbul'da bir termik santral olmayacak. Fakat Trakya'daki kömür rezervleri üst seviyede burada yapmayı planlıyoruz. Çerkezköy'de olur mu olmaz mı henüz daha net bir durum yok. Ayrıca vatandaşların endişeleri olacaktır. Endişeleri olmasın. Şu an Çan Termik Santrali'ndeyiz ve sizler de, bizler de buradayız. Herhangi bir zararın olmadığını tamamen burada görüyoruz. Her şey devletin kontrolünde demiş. Bir, yani... Burada es verelim. <gülüyor> e, bu... Evet. E, Söylenen çok şey var. Evet, e, riskleri e, azaltma, küçümseme, e, sıradanlaştırma yöntemi burada da aynı şekilde uygulanıyor. Bunu biz nükleer santralden biliyoruz. E, nükleer santralde de Fukushima öncesinde e, başbakan o dönem o dönem Tayper Doğan'dı. E, nükleer kazaları tüp kaza, kazalarına benzetmişti, evet. e, uçak kazalarına benzetmişti. Yani. Ee, uçağa binmiyor muyuz kaza olacak diye uçağa da biniyoruz demişti nükleere de aynı şekilde e, sahiplenmemiz gerekir demişti ama e, daha önceki programlarımızda yapmıştık en son hatta e, nükleer kazadan dolayı e, artık o bölgede balıkların yenemeyeceği. Hı hı. Evet yani hatta. O bölgede değil Nurhan daha da büyük bir bölgede. Evet. Bütün okyanusu, yani Amerika'ya kadar ulaşmış bir etkiden bahsediyor Yenemeyeceği Aynen. doğrultusunda şeyler vardı, veriler vardı. Şimdi orada olmaları hani bu termik santralin iklim değişikliğine katkısını sıfırlamıyor. Evet aynen öyle. <gülüyor> ya da işte kanser vakalarındaki artışa ya da hava kirliliğindeki artışa e, etkilerini sıfırlamıyor. Evet yani şimdi gerçekten bunun şeyden hiçbir farkı yok. Hani bu Çernobil sonrasında yine o dönemin Sağlık Bakanı çıkıp çay içmişti ya bakın Hı -hı. ölmüyorum falan gibisinden. Aynı zihniyet burada da kendini göstermiş. Şu an Çan Termik Santrali'ndeyiz. İşte bir şey olmuyor. Hani havasızlıktan ölmüyoruz. İşte kanser olup ölmüyoruz gibi gerçekten çocukça şeyler söylenmiş yine e, baktığımız zaman elektrik üretim anonim şirketi genel müdürü Nevzat Şatıroğlu da şöyle diyor 1000 bin... 600 dönüm alan üzerine kurulu Çan Termik Santrali'nde toplam 350'ye yakın istihdam sağlanıyor. Her zaman istihdamdan bahsediyorlar. Başka zaten. alanlarda da sağlanabilir evet. bu istihdam. Ayrıca yani o bölgenin tamamen geleceğini yok etmiş oluyorsunuz. Orada ne tarım yapılabilir ne turizm yapılabilir artık. Vatandaşların kafasındaki termik santral zararlıdır. Kükürt yutacağız gibi düşünceler tamamen gerçek dışıdır demişim. Kömür rezervlerinin olduğu alanda santralden kömürü alıp işliyoruz. Santral Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin ...gelen yetkililerce her ay denetleniyor... ...emisyon raporları alınıyor. Bu emisyon rakamları bakanlığın istediği... ...rakamın üzerinde olduğu mührü basıyorlar. Olduğunda mührü basıyorlar. Yıllık 350 milyon TL sadece baca arıtma tesisi için harcanıyor ve bu ile yapılan sistem sadece bir yıl kullanılıp diğer seneye yenisi yapılıyor. 15 sene önceki zararlı kükürt buharı salan santraller artık ülkemizde yok demiş. Sanki tek mesele kükürt ve ondan dolayı oluşan kükürt dioksitmiş gibi davranıyor ama iklim değişikliği işte karbon salımları bunlardan hiç bahsetmemiş. Bir de Hani yıllık 350 milyon TL baca arıtma tesisi için harcanıyor ve bir sene sürüyor demiş ya. Gerçekten de hani boşa giden para olarak görüyor galiba bakan da bunu. Bakan diyorum müdür. Ee... Ya bunu aslında çok özenli davrandıklarının ifadesi <gülüyor> evet, olarak evet. söylemeye çalışıyor. Yani parayı bile gözden çıkarttık evet. anlamında söylüyor ama yani teknoloji evet ilerliyor. Ama bu kadar parayı niye parmağın savuruyorsunuz <gülüyor> diye <gülüyor> de sormak lazım. Devamında şöyle bir şey söylemiş. Ee, i̇şte biz bu santrali işte kapattıktan sonra da e, işte üzeri toprakla kapatılıp ağaç dikiyoruz. erik ağaçlarımız şeftali ağaçlarımız olacak buralarda bunları yetiştireceğiz termik santralin sonrasında diyor. Santral etrafında üç köy var bu köylerden tek bir rahatsızlık söz konusu değil. Evet. Aklında soruları olan vatandaşlarımız varsa santralimizin kapıları ardına, kadaca, ardına kadar açık diyor. Hemen ardından şunu ekleyelim. 46 kurum Trakya ve Kuzey Ormanları'nı termik santrallere karşı birlikte savunma kararı aldı. E, basın açıklaması yapıldı ve bir buluşma gerçekleşti. Yani evet. e, Bakan Bey böyle konuştuğu e, sırada Trakya Belediyeleri, kent konseyleri, çevre örgütleri ve meslek odalarının bulunduğu 46 kurum. Evet. Trak, Trakya ve Kuzey Ormanları'nı bölgeye yapılmak istenen termik santrallere karşı ...birlikte savunma kararı aldıklarını açıkladılar. Ee, açıklamalarının e, detaylarını da hı hı. şimdi sizlerle paylaşalım. Evet şöyle demişler termik santrallerle çözümde yerli kömür çıktısından zarar görmeyeceğimiz iddia edilse de... ...proje çerçevesinde bölgemizde yapılması planlanan tesisler bu iddianın tam tersini ortaya koyuyor. Kezza, santrallere paralel olarak limanlardan enerji üretim alanlarına kadar uzanan demiryolu projeleri, kömür ve petrokok indirme ve yükleme alanlarıyla kömür zenginleştirme yani yıkama ve depolama testleri de yapılan plan değişikliğine eş zamanlı olarak projelendirilmektedir. Kömürden enerji üretiminde kullanılacak suyun miktarı Trakya'nın içme, kullanma ve tarım alanlarını sulama suyu ihtiyaçları için gereken su miktarını sıkıntıya sokacaktır. Burada gerçekten de çok ciddi zaten baktığınız zaman Trakya'ya ergenenin suyu çok kirli durumda. Yani onun büyük bir kısmı kullanılamıyor. Tabii orada önemli bir notta ile e, eklemişler. Yapılması evet. planlanan enerji üretim tesislerinde kullanılacak su miktarı bölgedeki ihtiyaçları karşılayan yıllık su tüketim miktarı ile eşdeğer düzeydedir. Bu çok evet. kritik bir veri. Yani evet. e, her dönem karşılaştığımız bir soruna işaret ediyor. E, evet. Termik santraleme... Yoksa işte Hiç insanlara <gülüyor> e, ya da işte oradaki bitkilere, hayvanlara ya da işte geçimlik tarıma e, ihtiyaç duyduğu su mu? E, bu her alanda böyle gerçekleşiyor. E, Cerattepe'deki madene karşı olan e, yaşlı bir hmm. ninenin ifade ettiği gibi madenle hmm. e, orman bir arada olur mu diye sormuştu. E, hmm. Şimdi buradaki kurulacak termik santralde de e, termik santrali Su verilmesi durumunda oradaki diğer canlı yaşamını Hı -hı. aslında hiçbir şekilde karşılamamış olacaksınız ya da işte önemsemeyeceksiniz. Oradaki su krizini daha da büyüteceksiniz. Evet hep bahsettiğimiz bir kavram aslında burada gündeme geliyor. Suyun kullanım önceliği dediğimiz Hı -hı. şey. Suyun kullanım önceliği her zaman yaşama ait olmalı. Sanayiye veya endüstriyel tarıma, kentleşmeye değil. Burada yapılması gereken önce insanların ihtiyaçlarını karşılanması. Zaten dediğimiz gibi Ergene korkunç bir durumda. Ergene havzasında kirlenmemiş bir yer yok. Burada e, su sıkıntısı belki miktarsal olarak yaşanmıyor ama temiz su sıkıntısı var Trakya'da. Dolayısıyla böyle bir tesisin açılması insanların ve diğer canlıların ve hatta gelecek nesillerin varlığını tehlikeye koyacak bir şey. Kömür yıkama zenginleştirme tesislerinde de yüksek miktarlarda su kullanılacak diye devam ediyor ve yıkama işlemi sonrasında ortaya çıkacak ağır metaller içeren çamur tortusu çevre için büyük bir tehlike oluşturacaktır. Ayrıca enerji üretimi sonucun, sonucunda oluşacak kül yani cüruf ve atıklar depolanma sorunu ortaya çıkarıyor. Bu külün bertaraf edilme imkanı yok. Çimento fabrikalarında trast materyali olarak değerlendirilmesi ise sınırlı ve aynı zamanda sakıncalı bir uygulamadır. Kül ya tarım alanlarına verilecek ya otlak alanlara ya da orman arazisine dökülecek her zaman olduğu gibi maalesef. Hı hı. Ve hem bölge toprağının kirlenmesine hem de suların kirlenmesine sebep olacak ve e, tarımsal verimliliği de Olumsuz etkileyecek kalıcı tahribatlara yol açacaktır diye söylemişler. Evet madde madde de sıralamışlar aslında etkilerini onları da aktaralım. Bu genel olarak bütün kömürlü termik santrallerde geçerli olan e, maddelerde diyebiliriz yaratacağı sorunlar Hı -hı. açısından. E, kömür ile enerji üretim testinin bölgemize vereceği zararlar özetle aşağıda belirtilmektedir deniliyor. E, bir baca gazları sebebiyle hava kirliliği. E, i̇ki hem baca gazı emisyonundan hem de sistemde kullanılacak suyun e, deşarjından kaynaklanacak akarsu, göl ve su havzalarında ısınma. E, burada iklim değişikliği demişler ve kirlilik. Belki bunu başlı başına bir madde haline getirmek lazım. Yani iklim Kesinlikle. değişikliğine e, fosil yakıtların etkisini artık yerel hareketlerinde çok bariz bir biçimde hani ifade ediyor olması lazım. Bu bir döngü. İklim değişikliği şiddetlendiği süre içerisinde e, orman yangınları artacak, e, su hı. varlıkları azalacak yağış rejimindeki değişiklikten dolayı e, felaketlerin sayısı artacak. Belki buna özel özel vurgu yapıyor olmak lazım artık bu termik santrallerle karşıtı mücadeleler içerisinde hı hı. E, Baca gazlarının ve bacadan çıkan nano e, partiküler halinde çıkan arsenikle diğer ağır metallerin tarım alanlarına ve bitkilerine orman, otlak, göl, akarsu ve yerleşme alanlarını çökelmesiyle olumsuz etkileri, kirlenen hava, su ve toprağın durumunu fark eden topluluğun günlük yaşamda baskılanan moral motivasyonu ile yaşayacak olduğu sıkıntılar diye ifade edilmiş ruhsal depresyonlar. Hı hı. Solunan hava, kullanılan suyu, yiyeceklerle birlikte bitkisel ve hayvansar ürünler yoluyla insan vücuduna geçen ağır metallerin sebep olduğu kronik hastalıklar ve artan solunum yolları, rahatsızlıkları ile kanser vakkaları... Evet, yine kirli sanayinin merkezi haline gelecek bu bölge. Yaşama kalitesinde meydana gelen düşüşle birlikte yerleşik nüfusun yaşama alanlarını terk etmesi. Yani göç, gece kondulaşma, işsizlik eğilimi göstermesi söz konusu. Nitekim baktığınız zaman zaten Trakya'da böyle bir problem var bazı yerlerde. Özellikle Kırklar elinde falan. Kırsalda kimse kalmamış durumda. Hı hı. Oradan ondan bahsediyor. Ee, son bir madde olarak da bölgenin yaşanılabilirliği ile birlikte... Sosyal, kültürel, arkeolojik ve turistik sürdürülebilirliğinin sekteye uğraması. Burada çok güzel e, ziyaret edilmesi gereken hem doğa mirasları var hem de e, tarihi kültür mirasları var. Bunların da tabii sonunun gelmesi demek işte bir yerde orman olursa işte bir yerde maden olursa orman olur mu diyen e, teyzemize şey demek lazım. Hani bir yerde madencilik faaliyeti olursa turizm olur mu? Elbette ki olmaz. Böyle e, derli toplu olarak e, uzun bir metin. Ee, yani Trakya'nın insanı Hı -hı. kesinlikle termik santral istemiyor. Bakan evet. ne derse desin. Bunu bir kez daha burada söylemek istedik biz de. Evet. evet. Ee, şimdi biz aslında e, Türkiye'de iklim değişikliğini yaşıyoruz, hissediyoruz. Ee, İstanbul'da Temmuz ayının içerisinde iki hafta arayla üst üste felaket yaşadık. Yani aşırı yağış. E, dolu e, rüzgar Hı -hı. ne olduğumuzu şaşırdığımız böyle e, anlar oldu bu iklim değişikliğinden kaynaklı olduğunun altını çizmek lazım e, betona evet. boğulmuş kentlerimiz e, yeşilden mahrum Hı -hı. olan kentlerimiz bu iklim felaketinin şiddetini arttırmış aynen o aynen. Arttırmıştır ama nedeni değildir yani genel bir global küresel iklim değişikliğini e, ifade etmek gerekir e, yaşadıklarımızın gerekçesi olarak e, ve bunu bütün dünya yaşıyor e, şimdi işte bu e, su kuraklık meselesi. Bunun bir uzantısı bir sonucu. E, buna rağmen hala termik santraller yapılmaya devam ediyor. Ama dünyada da işte hani bu kuraklık meselesinde çarpıcı şeyler var. E, evet. Yine veriler var bu e, son dönemde. E, o meşhur Roma'da e, tarihi su çeşmeleri evet. e, kuraklık nedeniyle e, akmaları artık mümkün değil. Öyle bir tedbir aldılar. Hatta evet. şebeke suyunda da tedbir almaya başladılar dönem hmm. günden güne azaltıyorlar sürekli bir e, temini söz konusu değil örneğin İtalya'da evet. Roma'da evet. Yani aslında Nurhan bizde de İstanbul'da da baktığınız zaman bizde çok öncesinde başladı. Sadece şeyle ilgili değil tabii kuraklıkla ilgili, iklim değişikliğiyle değil. Bizim de hani çeşmelerimizde su akmıyor özellikle İstanbul'da. Yani altyapı, kamu sağlığı yatırımı. Bizdeki eksikliği. özelleştirme, ondan sonra ticarileşmesi ile ilgili. Ama sonuçta hani Roma'da böyle bir güzel bir kültür vardı. İklim değişikliği artık bir kentin turistik dünya mirası sayılabilecek bir kentin bile kimliğini değiş Şimdi bir başka ülkede de aynı şekilde Kenya'da kuraklık Afrika ülkesi bildiğimiz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi azalınca ülkenin elektrik ithal ithalatı artmış durumda küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini Afrika'nın ülkesi Kenya bu şekilde yani enerji sektörünü vurmasıyla yaşıyor. Kenya'da bu yıl yaşanan kurak, kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesi oldukça azalmış durumda, elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için ülkenin elektrik ithalatı, Uganda'dan yaptığı elektrik ithalatı yılın ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 302 artmış. Gerçekten 3 evet. katına çıkmış yani. Bu ithalat artışının Uganda'dan elektrik ithalatını yarı yarıya azaltan ve geçen yıl devreye alınan 280 megawattlık jeotermal enerjisi yatırımına rağmen yaşandığına da dikkat çekilmiş. Yani Hı -hı. ekstradan önlemler alınak, alınarak bile çözülememiş. Ee, baktığımız zaman e, geçen yılın aynı döneminde Etiyopya'dan 130 birim elektrik satın almıştı denmiş. Yani gerçekten de baktığımız zaman Kenya'da şeyi görüyoruz. Hani bu iklim değişikliğinin sadece susuzluğa neden olmadığını aynı zamanda hayatın her aşamasında e, sorunlara neden olduğunu Tabii. görebiliyoruz. Yani burada da şunu hatırlatmak lazım herhalde. Şimdi e, Türkiye'de de şu ifade ediliyor. İklim değişikliğine mücadele etmek için aslında biz işte baraj ve göletler yapıyoruz. işte HESE yatırım yapıyoruz evet, evet. deniyor. Önemli bir argümanımız da şudur ki yani iklim değişikliğine mücadele etmek için Asıl yakıtlarda kısıtlamaya Hı -hı. gitmeniz gerekir. Ee, enerji verimliliği, Hı -hı. enerji tasarrufu uygulamanız gerekir. Daha kolektif çözümler üretmeniz gerekir. Ee, örneğin toplu taşım alanında. Ee, bunları yaparsanız iklim değişikliğine karşı mücadele etmiş olursunuz. Yoksa evet. diğer argümanlar işte az önce söylediğim baraj ve göl gölet Hı -hı. ya da HES yapmanız bir çözüm değil. Çünkü bunları evet. da işte hani tam da senin anlattığın örnek işte, gibi yani. hani çalıştıracak Hı -hı. E, suyunuz olmama ihtimali söz konusu ihtimalden öte olmama evet. durumu söz konusu o yüzden de e, bu, bu çatı altında değerlendirilemez. E, bir can yakıcı haberde Somali'den e, var Hı -hı. Somali'de kuraklık salgın hastalıkları yaymaya devam ediyor. E, haberi var. E, Dünya Sağlık Örgütünden yapılan e, açıklamada Somalide virüsün yaydığı, e, yayıldığı bölgelerde 2017 yılı başından bu yana 13 bin kişinin koleraye yakalandı, 343 kişinin yaşamını yitirdiği e, ifade edilmişti. Sayının geçen yıl aynı döneme oranla 5 kat arttığı e, ifade ediliyor. E, nedeni ne? Koleranın yayılma e, sebeplerinin başında su ve gıda yoksunluğu e, ve virüsün e, bulaşmasını önleyici tedbirlerin yeteri kadar alınmaması. Evet daha böyle pek çok örnek verebiliriz e, ama programımızın sonuna geliyoruz. Zaten bir şarkıyla da bir e, sizlere veda edelim. Evet şimdi John Butler'dan dinleyeceğiz Ocean. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet hoşçakalın. Hoş